İbrahim, vazifeniz nedir ey elçiler, dedi. Dediler ki, biz mücrimler güruhu olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş taşlar yağdıracağız. O taşların hangi azgına isabet edeceği Rabbinin katında işaretlenmiştir. Müminlerden kim varsa oradan çıkardık. Orada Müslüman olarak ancak bir ev halkını bulduk. Pek acı bir azaptan korkanlara ibret olarak o beldede alametler bıraktık. Musa'nın kıssasında da nice ibretler vardır. Hani onu apaçık bir mucizeyle Firavun'a göndermiştik. Firavun ise kuvvetine ve saltanatına güvenerek yüz çevirdi ve bu ya bir sihirbazdır ya da Mecnun'un biridir dedi. Biz de onu ve ordusunu yakalayıp denize attık. O ise inkar ve inadı yüzünden son nefesinde kendi kendisini kınıyordu. Aat kavminde de nice ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kazıyan bir rüzgar göndermiştik. Bir rüzgar ki Dokunduğu her şeyi küle çeviriyordu. Semutta da nice ibretler vardır. Hani onlara bir müddet daha nasiblene durun denmişti. Onlar Rablerinin emrine karşı geldiler. Derken azap onları göz göre göre yıldırım gibi yakalayıverdi. Ne ayağa kalkabildiler ne de bir yardım gördüler. Daha önce Nuh kavmini de helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi. Göğü kudretimizle bina ettik. Onu genişleten de biziz. Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız. Düşünüp öğüt alasınız diye biz her şeyden çiftler yarattık. Hepiniz Allah'a koşun. Ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Ben size, onun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım. Seni inkar ettikleri gibi, onlardan öncekilere de hiçbir peygamber gelmedi ki, onun hakkında, bu ya bir sihirbazdır, ya da Mecnun'un biridir demiş olmasınlar. Yoksa onlar söz birliği mi ettiler? Hayır, onların hepsi azgınlıkta ittifak etmiş bir topluluktur. Sen onlardan yüz çevir. Onların inkarı yüzünden kınanacak değilsin. Öğüt vermeye devam et, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. O zulmedenlerin tıpkı geçmiş benzerleri gibi azaptan nasipleri vardır. Acele etmesinler. Kendilerine vaad olunan o günde kafirlerin hakkı pek büyük bir helaktir. Tur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun Tura ve neşredilmiş sayfalar üzerine satır satır yazılı kitaba ve gökte meleklerin tavaf ettiği mamur makama ve yükseltilmiş semaya ve dopdolu denize Rabbinin azabı muhakkak gelecektir. Ona mani olacak yoktur. O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup yürür. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Onlar ki daldıkları batakta oyalanıp duruyorlar. O gün itile kakıla cehennem ateşine atılırlar. İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Bu da mı sihir yoksa hala görmüyor musunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. İkisi de sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olanlar ise cennet bahçelerinde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdikleriyle safa sürmektedirler. Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara kurularak afiyetle yiyin ve için. Onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. İman edenleri ve onlara iman ile tabi olan nesillerini cennette birbirine kavuşturacağız ve onların amellerinden de hiçbir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi kazandığıyla karşılık görür. Onlara canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol ikram edeceğiz. Orada neşeyle birbirlerinden kadeh alıp verirler ki, onu içenler ne boş bir söz söyler, ne de günaha girer. Etraflarında, Sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz hizmetçiler dolaşır. Birbirlerine dönüp dünyadaki hallerinden sorarlar. Derler ki, biz dünyada ailemiz arasındayken Allah'ın azabından korkardık. Allah bize lütufta bulundu ve iliklere kadar işleyen cehennem azabından bizi korudu. Bundan önce biz ona dua ederdik. Şüphesiz ki o vadinde sadıktır. Pek çok lütuf ve ihsan sahibidir ve çok merhamet edicidir. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin sana verdiği peygamberlik nimeti hakkı için sen ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Yoksa onlar o bir şairdir. Biz onun başına gelecek felaketi bekliyoruz mu diyorlar. Sen bekleye durun de, ben de sizinle beraber bekliyorum. Onlar akıllarını kullanarak mı bunu söylüyorlar? Yoksa onlar sırf bir azgınlar güruhu mudur? Yahut Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar? Doğrusu onların iman etmeye niyetleri yoktur. Eğer doğru söylüyorlarsa Kur'an'ın benzeri bir söz getirsinler. Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerini mi yaratıyorlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya kainatın tedbir ve idaresini onlar mı ele geçirdi? Yoksa göklere çıkıp da gök ehlinin haberlerini dinlemek için bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri, işittiklerine dair açık bir delil getirsin. Yoksa kız çocukları onun, erkek çocuklar da sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istediğinde onlar ağır bir borç altına mı girdiler? Yoksa gaybın ilmi onların yanında da, oradan mı alıp yazıyorlar? Yoksa, sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o kafirler, tuzağa düşecek olanların ta kendileridir. Yoksa, onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Eğer onlar, azap olarak gökten bir parçayı üzerlerine düşerken görecek olsalar, bu bir bulut kümesidir derler. Çarpılacakları güne kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün ne tuzakları onlara bir fayda verir, ne de bir yardım görürler. O zalimler için şüphesiz ki bundan önce dünyada ve kabirde de bir azap vardır. Lakin onların çoğu bilmez. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak ki sen bizim himayemiz altındasın. Kaftığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de onu tesbih et. Necim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kayan yıldıza yemin olsun ki Peygamberiniz ne şaştı ne de batıla inandı. O kendi keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vah yolunanı söyler. Onu muazzam kuvvetlere, üstün bir akıl ve dirayete sahip Cebrail öğretti ki, kendisine gerçek suretiyle görünmüştür. O ufkun en yukarısındaydı. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, Hatta daha da yakın oldu. Sonra da vah yolunacak şeyi Allah'ın kuluna vah etti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidrey münteha da gördü. Ki onun yanında meva cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Söyleyin bana, putlarınız Lat'ın, Uzza'nın ve bir üçüncüsü olan Menat'ın ilah olacak bir vasıfları mı var? Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Nasıl da zalimane bir taksim bu? Bu ancak sizin ve atalarınızın taktığı bir isimdir ki Allah buna dair hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak kuruntuya ve nefislerinin istediği şeye tabi oluyorlar. Andolsun ki onlara Rablerinden bir hidayet rehberi de gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın eline geçecek mi? Ahiret de Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler var ki Allah dilediği ve razı olduğu kulları için şefaat edilmesine izin vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda vermez. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi isimleri takıyorlar. Buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar ancak bir zanna kapılmışlardır. Zan ise, hak olan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden sen de yüz çevir. Onların bütün bildikleri dünyadan ibarettir. Şüphesiz ki Rabbin, kendi yolundan sapan kimseyi en iyi bilir. Doğru yola ereni en iyi bilen de yine O'dur. Göklerde ne var? Yerde ne varsa Allah'ındır. O, kötülük edenleri yaptıkları sebebiyle cezalandıracak, iyilik yapan ve güzelce kullukta bulunanlarıysa, Yaptıklarının daha da güzeliyle mükafatlandıracaktır. O kimseler ki, ufak tefek kusurlar hariç, Günahın büyüklerinden ve çirkin söz ve davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. Sizi topraktan yarattığında da, siz annelerinizin karnında ceninler halindeyken de, o sizi hakkıyla bilir. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Kimin takva sahibi olduğunu o bilir. Haktan yüz çevireni gördün mü? Az bir şey verdi, gerisini koydu. Yoksa yanında gaybın ilmi var da, görünmeyen alemleri mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve vazifesini hakkıyla yerine getiren İbrahim'in sayfelerinde olan şu hükümler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İşlediklerini muhakkak görecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz verilecektir. Şüphesiz ki en son gidiş Rabbinedir. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, dirilten de. Rahimlere döküldüğünde bir damla sudan, erkek ve dişi çiftleri yaratan O'dur. Tekrar yaratılışınız da O'na aittir. İhtiyaçtan kurtaran da O'dur, bolluğa kavuşturan da. Taptıkları Şira Yıldızı'nın Rabbi de O'dur. Evvelki Ad kavmiyle Semud kavmini O helak etti. Ve onlardan hiçbirini sağ bırakmadı. Daha önce Nuh kavmini de helak etti. Onlar herkesten zalim ve azgın kimselerdi. Lut kavminin beldesini de O havaya kaldırıp yere çarptı. Sonra da her taraflarını azap kapladı. Rabbinin nimetlerinden hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu peygamber de evvelkiler gibi bir sakındırıcıdır. Kıyamet yaklaştıkça yaklaştı. Allah'tan başka onu açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Ağlayacak yerde gürüyorsunuz. Gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Allah'a secde edin, ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirir ve bu kuvvetli bir sihirdir derler. Peygamberi yalanlayıp kendi heveslerine uydular. Fakat takdir edilen her şey bir gayeye ulaşacaktır. Andolsun ki onlara kendilerini inkar ve isyandan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir. O haberlerde hikmetin en mükemmeli vardır. Fakat ikazlar onlara fayda vermiyor. Sen onlardan yüz çevir. O gün İsrafil onları misli görülmedik bir şeye çağırır. Gözleri dehşetten baygın düşmüş halde yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Kendilerini çağırana doğru koşarlar, kafirlerse bu çok zorlu bir gün derler. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar, kulumuz Nuh'u yalanladılar ve ona mecnun deyip tebliğine mani oldular. Nuh, mağlup düştüm, benim intikamımı al diye Rabbine dua etti. Biz de gök kapılarını açtık, sel gibi su akıttık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Takdir edilen tufan için ikisinin de suyu birbirine kavuştu. Nuh'u tahtadan yapılıp mıhlanmış bir gemiye bindirdik. Yalanlanmış olan kulumuza bir mükafat olarak o gemi nezaretimiz altında akıp gidiyordu. Andolsun ki biz o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat ibret alacak nerede? Azabım ve tehdidim nasılmış? Andolsun ki düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fakat düşünüp ibret alan nerede? Ad kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. Azabım ve tehdidim nasılmış? Üzerlerine onlar helak oluncaya kadar Uğursuzluğu devam eden günlerde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. Bir rüzgar ki kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi insanları koparıyordu. Azabım ve tehdidim nasılmış? Andolsun ki düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'anı kolaylaştırdık. Fakat düşünüp ibret alan nerede? Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerini yalanlamıştı. İçimizden bir beşere mi uyacağız dediler. O zaman sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Aramızdan ona mı vahiy gelmiş? Doğrusu o çok yalancı ve kendini beğenmişin biridir. Salihe buyurduk ki, kendini beğenmiş yalancının kim olduğunu onlar yarın bilecekler. Biz onlara imtihan olarak bir dişi deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Suyun deve ile aralarında taksim edileceğini onlara bildir. Herkes kuyuya kendi mümetinde gelsin. Sonra onlar, arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıncını alıp deveyi kesti. Azabım ve tehdidim nasılmış? Üzerlerine tek bir korkunç ses gönderdik de, Ağla yığılmış, kuru otlara döndüler. Andolsun ki, düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fakat, düşünüp ibret alan nerede? Lut kavmi de kendilerini Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerini yalanlamıştı. Biz de onların üzerine taş yağdırdık. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Katımızdan bir nimet eseri olarak onları seher vakti kurtardık. Şükredeni biz böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları şiddetli bir azapla yakalayacağımızı kendilerine haber vermiş, fakat onlar bu ikazı şüpheyle karşılamışlardı. Onlar Lut'un misafirlerini elde etmek istediler. Biz de onların gözlerini kör ettik. Azabımı ve tehdidimi tadın dedik. Andolsun ki sabah vakti peşlerini bırakmayan bir azap onları yakalayıverdi. Azabımı ve tehdidimi tadın. Andolsun ki düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fakat düşünüp ibret alan nerede? Andolsun ki Firavun'un kavmine de onları Allah'ın azabından sakındıran ikazlar gelmişti. Onlar ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz bu gelip geçmiş kafirlerden daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var? Veya biz birbirimize kuvvet veren, Yenilmez bir topluluğuz mu? diyorlar. Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve hepsi de arkalarını dönüp kaçacaklardır. Fakat onlara asıl vaad olunan azap kıyamet günüdür. Kıyamet günü ise daha dehşetli ve daha da acıdır. Muhakkak ki mücrimler dünyada sapıklık, ahirette de çılgın ateş içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler, tadın cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz ki biz her şeyi bir takdirle yarattık. Bizim bir şey yapmamız, gözün bir bakışı gibi kolay ve süratli tek bir emirledir. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Fakat düşünüp ibret alan nerede? Onlar ne işledilerse? hepsi de bir defterde kayıtlıdır. Küçük büyük bütün amelleri yazılmıştır. Takva sahipleri, cennet bahçelerinde ve ırmak başlarındadır. Razı olacakları bir makamda, kudreti her şeye yeten bir sultanın huzurundadırlar. Rahman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O Rahman ki Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona anlamayı ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay şaşmaz bir hesap üzerine hareket eder. Bitkiler ve ağaçlar ona secde eder, onun emrini dinler. Gökyüzünü yükseltip aleme nizam ve ölçü verdi. Ta ki adaletten ve dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin ve ahiretteki mizanınızı ziyana düşürmeyin. Yeryüzünü canlılar için o hazırladı. Orada meyveler, salkım salkım hurmalar, yapraklı daneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Ey insanlar ve cinler! Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İnsanı ateşte pişmiş gibi kupkuru bir çamurdan yarattı. Cinleri de dumansız, sap ateşten yarattı. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O iki denizi salıverdi ki, o denizler birbirleriyle karşılaşırlar. Aralarındaysa bir engel vardır, birbirine karışmazlar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O iki denizden inciler, mercanlar çıkar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Denizlerde dağlar gibi kurulmuş, akıp giden gemiler, O'nun varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eder. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Yeryüzündeki herkes fanidir. Baki olan, yalnız celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Göklerde ve yerde kim varsa ihtiyacını ondan ister. O her an bir tasarruftadır.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 Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Üzerinize saf ateşten bir alevle, bakır gibi kızıl bir duman salınır da, birbirinize hiçbir yardımınız dokunmaz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Gök yarılıp gül gibi kızardığı, yağ gibi eriyi verdiği zaman, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İşte o gün insanların da cinlerin de günahından sormaya ihtiyaç kalmaz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Mücrimler o gün yüzlerinden tanınır da perçemleriyle ayaklarından yakalanı verirler. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İşte mücrimlerin yalan saydıkları cehennem. Onlar o cehennem ateşiyle kaynar sular arasında dolanıp dururlar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan kimseye gelince, onun için iki cennet vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O iki cennetin her biri çeşit çeşit bahçeler, bostanlarla doludur. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O cennetlerde iki pınar akar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O cennetlerde her türlü meyveden çiftler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Onlar o cennetlerde astarları ipekten döşeklere kurulurlar. İki cennetin meyveleri ise onların yanı başındadır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen güzeller vardır ki, onlara daha önce ne bir insan ne de bir cin eli değmiş değildir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İyiliğin mükafatı, iyilikten başka bir şey olur mu? Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O iki cennetten başka, iki cennet daha var. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O cennetler ki yemyeşil. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İçlerinde iki pınar fışkırır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Onlarda her çeşit meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları bulunur. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? İçlerinde iyi huylu güzeller vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Cennet çadırlarında sadece kocaları için ayrılmış huriler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Onlara daha önce ne bir insan ne de bir cin eli değmiş değildir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Onlar o cennetlerde yeşil yastıklar ve güzel yaygılarla süslü cennet koltuklarına kurulurlar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? O celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir? Vakıa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet koptuğu zaman Artık onu yalanlayacak kimse olmaz. O kimini alçaltır, kimini yükseltir? Yeryüzü şiddetle sarsıldığında Dağlar parça parça olduğunda, dağılıp toz haline geldiğinde siz de üç sınıfa ayrılmışsınızdır. Hayır ve bereket ehli olan ashabı Meymene'ye gelince ne mutlu ashabı Meymene'ye. Uğursuzluk ehli olan ashabı Meşeme'ye gelince yazıklar olsun ashabı Meşeme'ye. Hayırda öne geçenlere gelince onlar mükafatta da öne geçeceklerdir. İşte onlar Allah'ın rızasına yaklaşmış olanlardır. Nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Onlardan birçoğu evvelkilerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherle işlenmiş koltuklardadırlar. O koltuklara karşılıklı kurulurlar. Künlardan fışkıran şaraplarla dolu testiler, ibrikler ve kadehlerle etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. O şaraptan ne başları ağırır, ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleriyle o çocuklar onların etrafında dolaşırlar. Orada sedefinde saklı inciler gibi. İri gözlü huriler vardır. Bütün bunlar, onların yaptıklarına bir mükafattır. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. İşittikleri söz, selamdır, selamettir. Defteri sağından verilen ashab-ı yemine gelince, ne mutlu ashab-ı yemine! Onlar dikensiz meyve ağaçları altındadırlar salkım salkım muzlarla dolu ağaçlar altındadırlar. Daimi gölgededirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Ardı arkası kesilmeyen ve kendilerinden esirgenmeyen bol meyveler arasındadırlar. Yükseltilmiş döşekler üzerindedirler. Dünya kadınlarını ashabı yemin için biz orada yeni bir yaratışla yaratmış ve kocalarına düşkün Yaşıt bakireler yapmışızdır. Onların birçoğu evvelkilerdendir. Birçoğu da sonrakilerden. Defterleri solundan verilen ashabı şimale gelince yazıklar olsun ashabı şimale. Onlar iliklerine işleyen bir sıcaklık ve kaynar bir su içindedirler. Simsiyah bir dumandan gölge içindedirler. Bir gölge ki ne serinlik verir, ne bir faydası dokunur. Çünkü onlar bundan önce gayri meşru lezzetlere düşkün kimselerdi, şirk ve inkarda ısrar ederlerdi. Biz ve evvelce gelip geçen atalarımız ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz derlerdi. De ki, evvel geçenlerde, sonra gelenlerde. Hepsi birden kıyamet gününün kesin olarak tayin edilmiş vaktinde toplanacaklardır. De ki, ey Allah'ın ayetlerini yalanlayan sapıklar! O zakkum ağacından muhakkak yiyeceksiniz. Karnınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Susamış devenin içişi gibi içeceksiniz. İşte hesap gününde onların ziyafeti budur. Sizi yaratan biziz, öldükten sonra dirilteceğimize hala inanmayacak mısınız? Gördünüz mü döktüğünüz meniyi, onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi helak edip yerinize benzerlerinizi getirmekten ve sizi bilmediğiniz bir şekilde tekrar yaratmaktan da aciz değiliz. İlk yaratılışınızı biliyorsunuz. Hala düşünmez misiniz? Gördünüz mü ektiğiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kurumuş bir ot haline getirirdik de, şaşar kalırdınız. Emeğimiz boşa gitti. Gerçekten biz mahrum kaldık derdiniz. Gördünüz mü içtiğiniz suyu? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu acı bir su yapardık, Hala şükretmez misiniz? Gördünüz mü yaktığınız ateşi, onun ağacını siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Biz o ateşi bir ibret yaptık ve yolcular için faydalı kıldık. Artık her şeyden büyük olan Rabbinin yüce ismini an ve onu bütün noksanlardan tenzih et. Yemin ederim yıldızların mevkilerine, bu bir yemin ki, bilseniz ne büyüktür. Şüphesiz bu, dünyada ve ahirette faydası pek çok, Allah katında şerefli bir Kur'andır. O levh-i mahfuzda korunmuştur. Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa siz bu kitabı yalanlayarak küçük mü düşüreceksiniz? Ve bu nimetten bütün nasibiniz onu yalanlamaktan ibaret mi kalacak? Ne olurdu, düşünseydiniz o anı ki can boğaza dayanı verir. Siz de can çekişen kimsenin etrafında bakınır durursunuz, elinizden bir şey gelmez. Bizse ona sizden daha yakınızdır, ama siz görmezsiniz. Madem diriltilip, hesaba çekileceğinize inanmıyorsunuz, eğer sözünüzde doğruysanız, haydi o boğaza dayanan canı geri çevirin. Ama o ölen kimse, İman ve güzel işlerle Allah'ın rızasına yaklaşmış olanlardansa ölüm onun için rahata, rahmete, güzel kokulu rızıklara, daimi nimetlerle dolu cennete bir geçiştir. Eğer o kimse defteri sağından verilenlerdense ey ashabı yemin'den olan zat, selam sana ashabı yemin'den. Fakat o ölen Allah'ın ayetlerini yalanlayan sapıklardansa, O'nun akıbeti kaynar sudan bir ziyafet ve cehennem ateşine atılmaktır. İşte bu, o gün bilfiil fiil yaşanarak doğruluğu anlaşılacak olan hakikatin ta kendisidir. Öyleyse azamet sahibi Rabbinin yüce ismini an ve onu bütün noksanlardan tenzih et. Hadid suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. O'nun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Dirilten de O'dur, öldüren de O her şeye hakkıyla kadirdir. O evveldir. Başlangıcı olmadığı gibi bütün varlıkların başlangıcı, O'nun ilim ve kudretine bağlıdır. O ahirdir. Sonu olmadığı gibi, bütün varlıkların neticesi O'na bakar ve dönüşü O'nadır. O zahirdir. Varlık ve birliğinin delilleri her şeyde apaçık görünür ve bütün varlıklar dış görünüşleri ve sanatlı yapılışlarıyla O'nun kudret ve sanatına şahitlik eder.'' O batındır. Her şeyin hakikatine vakıftır ve her şeyin iç yüzü onun kudret ve hikmetine şahitlik eder. O her şeyi hakkıyla bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arş üzerinde hükmünü icra eden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinledir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Bütün işler Allah'a döner. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye geçirir. Gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilende odur. Allah'a ve Resulüne iman edin. Tasarrufunuza verdiği şeylerden bağışta bulunun. Sizden iman eden ve Allah yolunda harcayan kimseler için pek büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırırken size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah kendisinin varlık ve birliğine delil olan belgeleri gözlerinizin önüne sermiş ve size de bunları anlayacak kabiliyetler vermiştir. Eğer iman edecekseniz bunlar size yeter. Sizi inkar karanlıklarından çıkarıp iman nuruna kavuşturmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetleri indiren de O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor ki Allah yolunda bağışta bulunmuyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve sonunda ona döner. İçinizden Mekke'nin fethinden önce bağışta bulunan ve cihat edenler diğerleriyle bir olmaz. Onların derecesi daha sonra bağışta bulunan ve cihat edenlerden daha büyüktür. Bunların hepsine de Allah pek güzel bir mükafat vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Malını Allah rızası için harcamak suretiyle Allah'a güzel bir borç verecek kim var ki Allah da onun karşılığını kat kat arttırsın ve ona pek değerli bir mükafat versin. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koşarak cennete yol gösterdiğini görürsün. Melekler onlara ''Bugün size müjdeler olsun, altından ırmaklar akan cennetler, içinde ebediyen kalmak üzere sizindir.'' derler. Bu ise en büyük kurtuluştur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar müminlere, ''Bize bakın da nurunuzdan faydalanalım.'' derler. Onlara, ''Dönebilirseniz dünyaya dönüp, nuru orada arayın.'' denir. Derken, müminlerle onların arasına bir duvar çekilir ki, onun bir kapısı vardır, içerisi rahmet, dış tarafı ise azaptır. Münafıklar, biz sizinle beraber değil miydik, diye müminlere seslenirler. Müminler, evet derler. Fakat siz kendinizi helake düşürdünüz, müminlerin felaketini gözetlediniz, haktan şüphe edip durdunuz, ve Allah'ın ölüm emri gelinceye kadar boş emelleriniz sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan da Allah'ın azabını unutturup sadece affına güvendirerek sizi isyana sürükledi. Bugün ne sizden ne de kafirlerden bir fitye kabul edilmez. Sizin yeriniz ateştir, size layık olan da odur. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. İman edenlerin, Allah'ın zikrine ve hak olarak indirilen Kur'an'a karşı kalplerinin yumuşaması için zaman hala gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilen ve zaman geçtikçe kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Bilin ki, Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Biz bu ayetleri size aklınızı kullanasınız diye açıkladık. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah rızası için bağışta bulunmak suretiyle Allah'a güzel bir borç verenlere bunların karşılığını Allah kat kat verecektir. Onlar için pek değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine tam bir teslimiyetle iman edenler Rablerinin katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Onların ahirette hem mükafatları, hem de nurları vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, bir eğlenceden, gelip geçici bir süsten, Aranızda bir övünme yarışından, mal ve evlat çokluğuna düşkünlükten ibarettir. O bir yağmura benzer ki, bitirdiği ekin, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyu verir de, onu sararmış görürsün, derken saman olup çıkar. Ahirette de pek şiddetli bir azap vardır. Orada Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaattan başka bir şey değildir. Rabbinizden size erişecek bir bağışlanmayı ve bir cenneti kazanmak için yarışın ki genişliği gökle yerin genişliği kadardır. Ve Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın dilediğine vereceği lütfudur. Allah ise pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Ne yeryüzünde vuku bulan, ve ne de sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, onu yaratmamızdan evvel bir kitapta yazılmış olmasın. Buysa Allah için pek kolaydır. Ta ki kaybettiğiniz şeye üzülmeyin, size verdiğimizle de şımarmayın. Çünkü Allah çok kibirli ve çok övünen hiçbir kulu sevmez. O kimseler ki, cimrilik ederler ve halka da cimriliği tavsiye ederler. Kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin bağışına ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layık olan da O'dur. Andolsun ki biz, peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanlar, adalete sarılıp, onunla ayakta dursunlar diye peygamberlerle beraber kitabı ve hak ölçüleri indirdik biz demiri de indirdik ki onda hem kuvvet ve şiddet hem de insanlar için faydalar vardır Allah bütün bunları görmedikleri halde onun dinine ve peygamberlerine yardım edenleri ortaya çıkarmak için size vermiştir şüphesiz ki Allah mutlak kuvvet sahibidir ve onun kudreti her şeye galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Ve her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar vardır, birçoğuysa yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izleri üzerinde ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da peygamber olarak gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa gelince onu biz emretmediğimiz halde kendileri Allah'ın rızasını aramak için icat ettiler. Sonra ona da hakkıyla riayet etmediler. Biz onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Birçoğu ise yoldan çıkmış kimselerdir. Ey iman eden kitap ehli! Allah'tan korkun ve onun son peygamberine de iman edin ki, Allah size rahmetinden iki kat mükafat versin. Yolunuzu aydınlatacak bir nur nasip etsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kitap ehli bilsin ki, son peygambere de iman etmedikçe, Allah'ın ihsanına hiçbir şekilde erişemezler. Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine nasip eder ve dilediği kulunu peygamber yapar. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir.